Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünyanın fitne zamanında yaşanması, ahirete yakın bölümünde olmamız, kıyamet alametleri, kıyamet fitneleri vs. gibi konuları anlamayan, anlamak istemeyen anlayınca keyfi bozulacağından dolayı bunlardan pek kulak ardı gibi bilgi sahibi olmayı yeterli bulan müslümanlar için söylenecek bir söz yok şüphesiz ama Allahu Teala'nın huzuruna mümin olarak varmak diye bir derdi varsa bir insanın ve bana göre değil Allah'ın iradesine göre bir dünya var. Benim zevkime ve keyfime ayakkabı numarama göre değil, Allah'ın yarattığına göre ben yaşayacağım diye düşünen için, fitneler, kıyamete yakın ortaya çıkacak olan deccala varıncaya kadar pek çok olay şu anlama geliyor. Bugün İstanbul'da Saat 18'de güneş batıyor. Ne demek? 18'den itibaren hava karanlık olacak demektir. Yarım saat daha kadar böyle göz gözü görebilecek gibi olsa da saat 19'da kap karanlık olacağı belli bir şey. İnsan oğlunun saat 18'i 3 saat ileri alıp 21'de bu hava kararsın deme şansı yok yani güneşi biraz daha ileri atmak ya da dünyanın dönüşünü durdurmak gibi bir şansı yok insanoğlunun peki ne şansı var insanın akşam 18'de hava kararıyorsa herkes ekonomik ve teknik imkanı kadar küçük aydınlatıcılar kullanacak demektir çok imkanı olan evinin bahçesini de projektörlerle aydınlatacak. Evinin içinde istediği gibi aydınlatma yapacak. Biraz dar imkanı olan bahçesini aydınlatmayacak. Evinin içinde oturma odasını aydınlatacak. Daha o kadar da imkanı olmayan bir mum yakacak. Ama karanlıkta kalmayacak. Ya güneşi geri getireceğiz. Dünyanın Dönüp karanlığa doğru gitmesini önleyeceğiz. Bu mümkün değil. Ya da biz oturup kendi çapımızda güneş gittiyse eğer bari karanlıkta kalmayalım diyeceğimiz aydınlatmacıklar yapacağız. Tam bir aydınlatma yapamayız. Ama karanlıkta kalmayacak, elimizdeki yiyeceği yiyecek kadar gözümüzün göreceği bir aydınlatma yapabiliriz bu örnek dünyayı şu anda kuşatan fitnelere belalara musibetlere kıyamet alametlerine karşı Müslümanın çaresiz olup olmadığını anlatmak için kullanılmış bir örnektir çaresiz miyiz yani Müslümanlar olarak çare yok madem kıyamet yaklaştı böyle batıp gideceğiz ailemiz çökecek paramız hep faiz olacak, oturup Müslümanlar olarak birbirimizi yiyeceğiz, böyle bir çaresizliği kabul etmemiz mi gerekiyor? Yoksa bir çare üretip mini bir aydınlık mı yapmamız gerekiyor? Kıyametin koptuğunu görene bile elindeki fidanı dik diye talimat veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmeti ne anlayabilir bu hayattan? Allah'ın katil kulu olmaktansa, maktul kulu ol, öldürülmüş kulu ol daha iyidir diyerek, silahtan ve insan kanı akıtmaktan uzak durmayı tembih eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl anlamalı Müslüman? Bu zaman, Belki bahçemizi, evin çatısını, her tarafı, koşu yolunu aydınlatacak kadar e, enerji bulamadığımız bir zaman olabilir. Ama kesinlikle bir mum yakacak, bir ampül yakacak bir zamanımız, imkanımız vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifleri bize sadece başımıza gelecek muhtemel belaları anlatmıyor. Aynı zamanda bu belalara karşı çarelerimizi de öz gösteriyor. Çarelerin ne olduğunu da izah ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu sebeple bugün dünya Müslümanları olarak başımıza gelen siyasi belalar, ekonomik belalar, doğal afet belaları kendi kendimizi insan olarak tüketmeye başladığımızı gösteren aile yıkıntıları, tarımda başımıza gelen, kendi kendimizi zehirleyecek bir yiyecek dikip büyütüp yeme içme serüvenimiz, insanın insanı boğazlamasını ancak böyle hayvanların yapacağı bir şekilde kabaca seyretme zorunda kalışımız, bunlar veya diğer bütün nesneler bir bela olarak başımıza gelmiştir. Ancak kıyamet gününde hiçbir kulu Allah'ın Ya Rabbi bir bilsen ne belalar vardı başımızda gibi lakırdı yapamayacak. Allah bunları verdi zaten. Kime ne anlatıyorsun? Aile çökmüştü Ya Rabbi. Tamam Allahu Teala kendi muradetti böyle olmasını aile çöktüğü de olabilir. Ama sen bir mum yakabilirdin. Çıra yakabilirdin. Hiçbir şey bulamasan bir gazete kağıdı yapıp yakıp hafif aydınlatabilirdin. Ve kıyamet sabahında da her şey aydınlık olurdu zaten. Evet insanoğlu dar boğaz olmuştur. Ama sıfır çare olmamıştır. Sıfır çare ne demek? İş bitti. E, sur, israfil. İsrafil Aleyhisselam sure öfürdü demek. E ondan sonra projektör de yaksan çaresi yok aydınlatmaz o zaten. Ama elhamdülillah henüz akşam vaktindeyiz. Gecenin zifiri karanlık vakti bile değil hava karardı kararacak gibi oluyor. Aklı başında mümin e, ailesini sahiplenerek aklı başında bir mümin mini bir çevre ahlaklı bir çevre oluşturarak gerekiyorsa kendisi ve çoluk çocuğunun cehenneme girmemesi için dağ başında çobanlık yaparak orada yaşamaya razı olup gerekiyorsa şehirden terk-i diyar ederek imanını, iffetini, ahlakını, insanlığını, canını koruma programı yapabilir. Asla sıfır çare değiliz. Milyar belamız bile olsa çare sıfır değildir. Evet, bol keseden harcayacak kadar da yok güneş gidiyor çünkü 17-40'lardayız 18'de güneş batacak bir 20 dakikası kaldı kalmayacak gibi bir zaman yaşıyoruz yani müslümanlar olarak biz sıfır çare artık hiçbir çare yok dersek Allahü Teala kurtuluş yollarını kapattığı halde hala bizden kulluk istiyor demek olur bu, bu imanımıza zarar verir öyle düşünemeyiz ailede böyle düşünemeyiz Eğitimde böyle düşünemeyiz. Siyasette böyle düşünemeyiz. Doğal beslenmede, temiz beslenmede böyle düşünemeyiz. Şehir hayatında böyle düşünemeyiz. Kardeşlik, bu konusunda böyle düşünemeyiz. Dünya siyaseti konusunda böyle düşünemeyiz. Haç hakkında böyle düşünemeyiz. Müslümanlar arası toplumsal gelişmemizde böyle, hiçbir şekilde böyle düşünemeyiz. Hiçbir şekilde. Böyle düşünmemiz, akidemizi bilmediğimizden kaynaklanır. Allah ne için gönderdi? Ne hesap soruyor? Bunu bilmediğimiz için ancak böyle boş bir söz kullanabiliriz. Evet doğru. Güneş batıyor. Çok az kaldı güneşin batmasına. Evet öyle de güneş aydınlığında ben önümdeki yazıyı gözlüksüz güneşin altında okuyordum. Güneşin batmasına 15 dakika kala, 10 dakika kala Güneş batarken gözlükle de okuyamıyorsun çünkü aydınlatıcı bir nesne yok. Ne yapıyorsun bu sefer? Küçük bir mum yakıp mumun dibinde okumaya çalışıyorsun. İşte bu Müslümanın hiçbir zaman çaresiz kalmayacağını gösteriyor. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya değil böyle yani saat 18'de güneş batacak da 17.40'lardasın değil. 18'e bir saniye kala bile bırak kitap okumayı, namaz kılmayı, elindeki fidanı dik diyor. Halbuki dünya toz toprak olacak. Ne yapacaksın o fidanı? Kim bunu büyütecek de meyvesini yiyeceksin? Buyurmuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu bizim fitnelere karşı stratejimiz, korunma e, politikamız olarak her şeyden önce evimizde, ailemizde, sonra sözümüzün hükümran olduğu söz ve siyaset koyabildiğimiz her yerde geçerli. Aksi takdirde tekrar ediyorum, kıyamet günü Allah'ın hiçbir kulu çok kötüydü ya Rabbi. Bir taraftan Çin sıkıştırıyordu, bir taraftan Amerika sıkıştırıyordu. Araplar da hep İslam'a leke yapmışlardı. Onun için biz böyle başımız dumanlıydı filan. Diyemeyecek. Bu sözleri sen dünyada senin gibi insana söylersin. Ahirette balyozu indirdi mi zebaniler kafana çıt çıkaramazsın. Dedirtmezler insana bu sözleri. Esasen <gülüyor> Medine'nin ilk günlerinden beri Müslümanlar ha bugün ha yarın akşama yakın sabaha zor buluruz kıyamet geldi diye bekliyorlardı. Üstelik de bizim gördüklerimizin hemen hemen hiçbirini görmediler bir kıyamet alameti olarak sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini gördüler ama biz yani bu belli belli 10 dakika kaldığı belli kıyamete bunu gördüğümüz halde biz akıllanmıyorsak kıyamet günü asla konuşturmazlar insanı orası böyle uyduruk politikalar icat etme yeri değil %100 gerçeğin konuşulduğu yer olacak kıyamet günü Kardeşler, kıyamet günü bir Müslüman olarak mesuliyetten kurtulacağımı umduğum söz söylüyorum. Doğru, insanoğlu dünyaya indiği günden beri bu kadar büyük bir felaket, bir bela yaşanmadı, doğru. Fakat Allah'ın cenneti aynı cennettir. Cehennem aynı cehennemdir, insan olarak aynı insanız. Dolayısıyla Rabbimiz, Bakın başınızın çaresini ne yaparsanız yapın. Zaten saat bitti. Dünya yıkılıyor. Buyurmuyor bize. Böyle bir şey yok. Son dakikaya kadar mücadeleye devam diyor. Evet güneş kapanıyor olabilir. Ben okuyamıyorum, göremiyorum. Mum yak, ampul yak. Biraz daha imkanın varsa bahçeni de aydınlat. Yola lamba koy bir tane. Yolun aydınlansın. Hepimizin en azından kendi eksenini aydınlatabilecek güneşin sönmesine karşı, yani hayatın dünyada kaosa dönüşmesine karşı alabileceğimiz tedbirler var. Bu tedbirleri ailece üreteceğiz. Mümin kardeşler olarak üreteceğiz. Oturup dırdır edip birbirimizi meşgul edecek yerde sen ne üretiyorsun kardeşim? Ailende geçimi nasıl temin ediyorsun? Sen faizden korunmuş bir bütçeyle nasıl yaşayabiliyorsun? Sen seninle kavga eden abinin fitnesine düşçar olmamak için abini nasıl bertaraf ettin? Sen nasıl çözüm ürettin diye birbirimize Allahu Teala'nın rahmetini çekmek için neler yapacağımız konusunda destek olacağız. Mümin olmak böyle bir şeydir zira kardeşlerim. Bazı hakikatleri bir derleme bakımından tekrar etmek istiyorum. Biz diyoruz ki ya da yani bilmemiz gerekiyor ki fit ne demek? faiz mücadelesinde, aile mücadelesinde, iffetti, ahlaktı, ne diyorsanız bu dünyada, Allah başımız patladı diye konuştuğumuz her ne varsa, bunların tamamı için geçerli bir söz bu. Bunlar, imanın ateşte sınanması içindir. Babamız Adem Aleyhisselam da bu sınavdan geçti. Bizdeki kıyamet standartlarına göre oldu. Onun da bidayet standartlarına göre oldu. Biz sonunda, sınav olduğumuz şeylerle o başında sınav oldu Nuh aleyhisselam da Salih aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül alemeyin olduğu halde bütün dünya ve ahiretin efendisi olduğu halde o da bu sınava tabi tutuldu Allah'ın kaderi budur ve bütün ümmetler için geçerlidir bu peki bir dakikaya bizim yaşadığımız belaları eski ümmetler yaşadı mı? elbette yaşadı Elbette yaşadı ama senin gibi uçakla gitmedikleri için bir yere, senin gibi internetten bütün dünya haberlerini izlemedikleri için, senin gibi 5 dakikada sofra kuracak hazır yiyeceklerle yaşamadıkları için, senin gibi şuradan buradan buğday ithal etme imkanları olmadığı için, senin gibi ezanı duyup arabayla namaza gitme fırsatları olmadığı için, onların kendi çapındaydı imtihanları. Biz büyük nimetler yağmurunun altında, Artık akala hayale gelmeyecek nimetlerin yağmuru altında sınavımız farklı oldu. Neden farklı oldu? Onlar şemsiye bile bulamıyorlardı yağmurdan korunmak için. Biz yağmuru stoklayacak imkanlar bile bulduk. Dolayısıyla imtihanımızın özü aynı, ayrıntıları farklı ama Allah adil olduğu için onlara eksi ne verdiyse Artı da bir karşılık verdi. Bizden artı ne kıstıysa ona göre eksi verdi. Bu dengeyi Allah kurdu. Kimse Allah'ın adaletinden şüphe etmemelidir. Aksi takdirde mümin olamayız. Bunun için eski ümmetlerin geçmişini, tarihlerini okuruz. Bu okuduğumuz tarihe bir anlam yükleriz. Bu yüklediğimiz anlamı, Ailemizde uygularız. Çevremizde uygularız. Takatimiz yettiği kadar. Yani takatimiz yetecek diye de bir şart yok. Ama şunu asla yapmayız. Bitti dünyanın işi. olduk gittik. Bu imana aykırı. Böyle bir şey yok. Pes etmek yok bizde. Bu sözü söyleyen şeytandan ödül alıyordur herhalde. Bu, bu ödül de hiçbir işe yaramaz. Ne olacağını bilmiyoruz. Allah'ın gayıp bilgisi bu. Belki yarın, benim mücadelemin bereketiyle Mehdi Aleyhisselam'ın elini öpecek ilk mümin benim oğlum olacak belki. Niye bu fırsatı kaçırayım ben? Belki Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetkar olmak bana nasip olacak. Neslimden bir kişiye nasip olacak. Kıyamet günü bana şefaat edecek. Yani umut bitmedi ki. Daha görecek çok şeyimiz var bu dünyada. Allah'ın izni ve keremiyle. Burada fitneler kulun Allah'a yönelmesine sebep olduğu zaman rahmettir şeytan da istiyor ki sen zaten e, sarsılıyordun fitne sebebiyle de yıkıl git diyor hayır biz fitnenin aslını anlayarak Allah'a ahlak ve tövbeyle yönelerek ibadet olarak yönelerek fitneyi kazanç noktası haline getirebiliriz bu bombardımanı yıkılıp yakılmış dünyayı konuşuyorum ben bütün bunlar benim bir adım daha Allah'a yaklaştırıyorsa eğer, ben bir nefes daha fazla Rabbimin kulluğu, imtihanını kazanıyorsam, ne mutlu bu fitneye düşene denir o zaman. Bunu hiç unutmuyoruz. Ve özellikle hani yangında ilk kurtarılacak malzemeler diye bir liste oluyor ya belli yerlerde, bu yangında, fitne yangınında, bu kaos ortamında imanımız, evimiz ve canımız. Bu üç şeyi fitne ateşinin dışında tutacağız. İmanımız yani Müslüman kimliğimiz, evimiz yani sorumlusu olduğumuz eşimiz ve çocuklarımız ve canımız. Müslüman yani şehit olayım ben bu fitnelerde vurulayım da cennete kolay girelim diye de düşünemez. Yani şehitlik bir kaos ortamında değil Allah'ın izniyle, küfürle yüzde yüz net bir şekilde safların ayrıldığı bir ortamda karşılaşıldığı yerde karşımıza gelsin ki tartışılacak bir şehitlikle ölüp gitmenin ne manası var? İmanımızı, evimizi ve canımızı fitnenin ilk hedefinde olan şeyler olarak kurtarmak zorundayız. Bu dönemde Müslümanlar bu fitne döneminde elbette teknolojiyi, matematiği, biyolojiyi, kimyayı, fiziği, modern ilimleri kesinlikle bilecekler. Ama Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan sünneti ve insanlık tarihini çok iyi bilmek zorundayız. Eğer Salih Aleyhisselam'ın kavminin başına geleni bilmezsen, Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına geleni ibret noktası ile bilmezsen, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı tanımazsan, Yuşa Aleyhisselam'ı tanımazsan, Zekeriya Aleyhisselam'ı tanımazsan, İllas Aleyhisselam'ı tarih olarak tanımazsan, hiçbir şekilde Allah'ın rahmetinin kıymetini bilmiyorsun demektir sen. Tarih halbuki bizim önümüzde bir nimettir. Neden? bizden önceki gidenler nereye gitti bizim önümüzdeki vagon nereye gittiyse biz de aynı raydan oraya gidiyoruz bilme fırsatımız olur böylece savunma ve korunma mücadelemize daha güçlü olur unutulmaması gereken bir hakikati hatırlıyorum kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte çok müthiş bir müjde veriyor buyuruyor ki benim ümmetim yağmur gibidir Başı mı hayırlı, dibi mi hayırlı belli olmaz. Benim ümmetim yağmur gibidir. Başından mı, dibinden mi hayır göreceksin sen belli olmaz. Yani Ebu Cehil bu ümmetin en bereketli günlerinin adamıydı. Ebu Cehil bu ümmetin en güzel, en mutlu gününün, en mutlu insanının, en büyük insanının amcasıydı Ebu Leheb. Hiçbir işe yaramadı. Tam aksine helakine neden oldu. 1400 sene sonra bir insan gelip Allah'ı, peygamberi, şeriatı idrak ederek Rabbinin rızasını kazanıp cennete gider en sonunda 1450 sene 1500 sene sonra gelir bu ümmetin rahmetini 1500 sene sonra görür Bininci dakikada görmeyen Ebu Leheb cehennemde o cennette olur. Dolayısıyla bu ümmetin başındakiler mi kurtulacak, sonundakiler mi kurtulacak bunu bilemezsiniz derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup gençlere bu iş bitti. Ya, bir daha böyle şeylere umut, boşuna kafanızı yormayın çocuklar diyen cahilin Allah'ın rahmetinden nasıl uzaklaştırdığının belgesidir bu. Bunu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Başında mı sonunda mı değil. Sen nerede olduğuna bakacaksın. Sen son dakikasında bile dünyanın fidan dikmeye hazır bir mümin misin, değil misin? Gerisini karışma. Gerisini Allahu Teala'ya bırakacaksın. Ve belki de Mekke'den, Medine'den ümmetin umudu kesildi. Allahu Teala bunu İstanbul'da açtı. Belki Pekin'den açacak belki Sibirya'nın bir köyünde allah Teala'nın rahmeti tohum olarak gizlidir. Kim nereden bilir? Dolayısıyla tek bir müminde kalsak bu dünyada, insanlığın 10 dakika ömrü bile kalmış olsa, bizim projemiz, bizim projemiz Ebu Bekir radıyallahu anh ile mağaraya sığınıp, orada İslam devleti planları yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin projesidir. O proje hep canlıdır, Zihinlerimizde canlı kalmalıdır. Dolayısıyla bütün dünya fitneleri bugünkünün 5 katı 10 katına çıksa bile biz Allah'ın rahmetine olan umudumuzu 20 katına çıkarır. Bundan yine sıyrılır gideriz. Zira ilk günde de Adem Aleyhisselam'ın çocukları bu mantığı yakalayamadıkları için biri katil biri maktul oldu. 500 sene sonra da aynı şey oldu. 1000 sene sonra da bugün belki 21. seneye geldik. Ne zaman olduğu belli değil dünyanın. Bu hayatı hala biz böyle yanlış anlıyoruz demektir. Hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllarımızı düzeltti de öyle gitti bu dünyadan. Bize ne buyurdu? Başta mı dipte mi belli değil hayır. Sen nerede olduğuna bağlı. Sen Allah'a bağlan dünyanın en son adamı da olsan cennete gireceksin. Allah'a bağlanamıyor olduktan sonra Mekke sokaklarında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soy olarak yakın olduğun halde burnunun dibinde onun olduğun halde cehennemin en dibinde sen ve karın hamallık yapıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de trilyonlarca kere okunuyor lanet olur olsun eli kurusun bu melunun karısı da kendisi de cehennem kütüğü diyor Allahu Teala e, kim bu adam ilk günün adamı, ilk günün, hatta hepimiz biliyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değil peygamber olmadan, bebek olarak doğduğu gün, hizmetçisine ödül veren bir adam bu. Bir işe yaramadı ama, gitti, çekti gitti. Onun için, bu ümmet, hangi tarihi yaşıyor değil, ben bu ümmetin kalitesinin neresindeyim? Çözülmesi gereken problem budur. Ben yüksek ruhlu, bir mümin olarak ayakta durduğum sürece Allah benimledir. Yerin yedi kat altına gömseler de beni Allah belindedir. Uzaya çıkarsalar da uzay boşluğunu atsalar gene Allah benimledir. Gene Allah Bir dakika ecelimi geciktiremeyecekler. Bana bir dakikadan fazla hayat veremeyecekler. Her şey Allah'ın elinde. Mülk Allah'ın, söz Allah'ın, her şey Allah'ın. Bu imanı bugün dünya olaylarına karşı biz ne kadar... Pasifize edersek aslında kendimizi de Allah'tan o kadar uzak tutuyoruz. Fitne günlerinde Müslümanlar 1- Mallarının helal olup olmadığına bakarak helali araştırarak 2- Cinsel şehvetlerini ne kadar cins, e, helallik haramlık sınırlarında tutabildiklerine bakarak 3- Dünya ünvanları dünya değerleri koltuklar makamlar açısından tapınılırlık var mı yok muyu kontrol ederek dört din ağırlığını sarsacak kavramlar mesela şeriatı beğenilmeyen bir din mesela insanların haram bildiği şeyi helalleştirme Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nafif görme gibi dini basitleştirecek bir hataya düşüp düşmediğini görerek Allah'ın izniyle rahmetin ortasında dururuz. Tekrar ediyorum. Elbette namaz kılan mümini konuşuyoruz. Kur'an bilen mümini konuş. Malın helal mi değil mi? Kontrol ettin helal elhamdülillah. Cinsel şehvetinde bir sorun var mı haramlık bakımından? Yok elhamdülillah. Bir koltuğa secde ediyor musun? Yok elhamdülillah. Dinin ilk günkü kalitesiyle oynamak gibi bir cahilliğin var mı? Yok Allah'ın izniyle. Sen Allah'ın rahmetinin tam ortasındasın. Hiç korkma. Hiç korkmayacaksın. Peki bu kadar bol keseden mi Vaat hayd bolgesi den değil Allah'tan bu vaatler. Onlarca hadisi şerif var. Yüzlerce ayet var Kur'an-ı Kerim'de. E bunları niye okuyoruz biz? Allahu Teala'nın rahmeti ashab-ı kirama mahsustu da ashab-ı sonra azaldı mı rahmet? Öyle bir iddiamımız mı olacak? Ne'udü billahi teala. Bu arada bizim fitne zamanlarında iblisin fitne ateşine benzin dökmek için büyük gayretler gösterdiğini ve bizi de buna alet edeceğini bilerek, etmek için uğraşacağını bilerek belli bir kural dizisi oluşturmamız gerekiyor. Yani nedir bu? Biz bir kere bir Müslüman olarak fitne zamanında belli bir disiplinimiz, ahengimiz olacak. Evet, Normal zamanlarda da belki gerekiyordu bu ama özellikle insani ilişkilerimizi yönlendirirken, nasıl insani ilişkiler? Mesela bir, hısımlık bağı kuruyoruz. Gelin alıyoruz, damat veriyoruz vesaire. neyse. İki, ticari ortaklık yapıyoruz. Üç, siyasi birliktelik oluşturuyoruz. Dört, bir apartmanda komşuluk yapıyoruz. Beş, beraber Allah rızası için bir vakıf kuruyoruz, dernek kuruyoruz. Böyle bir projemiz var. On temel fitneye karşı korunma stratejimiz olacak. İnsani ilişkilerde tekrar ediyorum. Fitne zamanı, cuma namazı nasıl kılınır bunu konuşmuyorum. Ama cuma namazına gittik, milletle orada kavga etmeden nasıl geri geliriz? Fitne zamanında bir caminin imamıyla kavga etmeden orada namaz kılıp nasıl geliriz onu konuşuyorum. İnsan insana birleştiği yerde bir çalışma sistemimiz olması lazım bizim. Bunu e, hısımlık ilişkilerine yani dünürün oluyor bilmem neyin oluyor onu onun ilişkilerde eşler arası ilişkilerde ortaklar arası ilişkilerde komşular arası ilişkilerde talebeler arası ilişkilerde hocalar talebeler arası ilişkiler insan insanla birleşirken olağanüstü şartlar yaşadığı için dünya biz olağanüstü şartların yaşandığı bir dünyada bulunduğumuz için muhakkak özel bazı kurallarımız olması lazım. Hani deprem anında nelere dikkat edilecek diye bir kural konuşuluyor ya bu bir nevi deprem gibi bu ortamda nelere dikkat edeceğiz? Bir mümin takvayı hedef almış insandır. Takvaya uygun mu değil mi? Birinci maddemiz. Ne demek takvaya uygun mu, değil mi? Yani Allah'ın razı olmayacağı bir harf var mı bu işte? Hangi insanla, hangi maksatla bir araya geldiysem bu birinci süzgeçim olacak benim. İki, elimizde bir belge bulununcaya kadar her Müslüman Bizim hüsnü zannımıza muhatap olmalıdır. Müslüman hakkında hüsnü zan besleyeceğiz. Bu zamanda kimseye güvenilmez. Bu söz doğru değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En güvenilmez de sensin diyor. Böyle söylediğin için. İnsanlar battı diyen kendi batmıştır diyor. Başka bir hadiste de o batırdı onları diyor. Öyle değildi onlar. Çünkü Allah'ın kulları içinde sıfır hayır olmayacak hiçbir zaman. Olunca o sabah dünya yıkılmış olacak zaten. Bir tane hakkıyla Allah diyen var oldukça dünya devam edecek. Şu anda dünya devam ediyor. İsa Aleyhisselam suru fürmediyse hakkıyla Allah diyen en az bir kişi var. En az bir kişi var. Dolayısıyla sen bütün insanlar battı gitti diyemezsin. Esas olan hüsnü zandır. Hüsnü zan esas olacak. Ne demek hüsnü zan? Bu şahıs nasıl? Yani kötülüğünü bilmiyorum. En azından bunu söyleyeceksin. İyi görünüyor ama bir açsak içini neler çıkar? Bu Müslümanca bir tavır değil. Ama geçen aldığı borcu ödemedi. Ha Bu güzel elimizde belgemiz var. Özür bile dilemedi. Küfür etti helallik istemedi. Pis iş yaptı gördük. Öyle zannederek değil, tweet atarak değil, gözümüzde gördük. Tamam, belgemiz var. O zaman da yine Allah'tan korkuyla hareket edeceğiz. Ben yalan konuştuğunu gördüm ama adam öldürürken görmedim bunu diyeceğiz. Bir kere yalan konuştuysa bu dünyayı yakar gibi abartı yapmayacağız. Dolayısıyla ikinci ölçümüz Müslüman. Müslümana kafir değil. Müslüman hakkında hüsnüzdendir kuralımız bizim. Üçüncü e, kuralımız, fitne zamanı insanlar arası ilişkilerimizi Allah'ın razı olacağı şekilde yürütmek için. Üçüncü kuralımız, insanlar hakkında bilgi, adalet ve insafla konuşacağız. Bilmediğimiz şeyi konuşmayacağız. Adaletsiz konuşmayacağız insafsız konuşmayacağız. Yani vicdanını yok kabul ediyorsun. Bir şey adil de olabilir ama insafsızdır. Konuşmayacaksın. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 8. ayetinde Allah Teala çok net bir şekilde "Ey müminler, Allah için şahitliği ayakta tutun." buyuruyor. Allah için bir milletin, bir grubun Başka kötülükleri sizin adaletinizi engellemesin buyuruyor. Bu kafirler için bile geçerli. Mümin adil insandır. Dolayısıyla üçüncü noktamız fitne zamanında, Mümin insanlar birbirleri hakkında ilimle, adaletle ve insafla konuşacaklar. Bilmiyorsan konuşma hakkın yok. Adaleti zevkine göre, değerlendiriyorsan sen zaalımsın zaten insaf diye bir şey yoksa elinde sen gene zaalımsın. dördüncü kuralımız insanlar arası ilişkileri fitne zamanında nasıl değerlendirici bu zaman Omar bin Hattab'ın gelip gideceği bir zaman değil artık bitti insanlık o şansı kaybetti dolayısıyla biz onlarca defosu bulunan insanlar olarak bir arada. birimizin ayağında defo var öbürünün kafasında defo var Birimizin elbisesi yırtık, öbürümüzün çenesi yırtık. Hepimizin bir şeysi yırtık. Dolayısıyla biz birbirimiz hakkında kanaat kullanırken artı eksi değerlendirmesi yapacağız. Bir insanın artısı çoksa ona iyi muamelesi yapmak zorundayız. İnsanları Ebu Bekir radıyallahu anh'a kıyas ederek Ebu Bekir'in yanında hiç bu be diyemeyiz. Yani kim Ebu Bekir olduğunu olmadığını ölçüyor ki senin bir deva kendini Ebu Bekir'i tartacak güçte görmen radıyallahu anh akılsızlığını gösteriyor. Sen kimsin de 1400 sene sonra görmediğin Ebu Bekir'e bu Ebu Bekir'e benziyor ya da benzemiyor diyorsun. Terazinin bir tarafı darası sen değilsin ki. Bu sebeple ancak artısı çok mu eksisi çok mu diye bakarak değerlendirme yapabiliriz. Bu özellikle de eşler hakkında. Eşler kendisini Yusuf Aleyhisselam gördüğü için Züleyha'yı arıyor. O da Züleyha gördüğü için Yusuf'u arıyor. İkisinin de haritada yeri yok albuki. Haritada isimleri yok, cisimleri yok. Hayır. İnsanın muhakkak iyi tarafları da var. Gerçekten hiç iyi tarafı yok. Nasıl diyeceğiz? Onu sen demeyeceksin. Üçüncü kişi bu kararı verecek ki. Ne dedik? Adalet, insaf lazım konuşurken. Üçüncü kişi gelecek, hakikaten bunun insanlığı sıfır, düşmanlığı seksen diyecek. Tamam. O zaman boşanman hak, tazminat almanda hak. Ne yaparsan yap o zaman, ne alacaksan artık. Ortaklar arasında da böyle, öğrenci talebe arasında da böyle, arkadaşlar arasında da böyle, mümin kardeşler arasında da böyle. Jilet gibi kesip atmak yok. Çünkü kimse, jilet gibi kesilip atılacak bir noktada değil artık. Kıyamete yaklaştık. Belki içimizde üçten tane Allah'ın muvahhid, hakiki e, bir kulu vardır. Yani o da Allah'ın bildiği bir şey. Biz bir şey bilmiyoruz. Beşinci, insanlar arası ilişkilerde terazimiz ancak takva tartmalı. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ indallahi اللّٰهِ sizin en takvanız Hucurat suresinin ayeti en takvanız Allah katında en iyi olanınızdır. Allah bir renk seçiyor takva rengi ve ona iyi ya da kötü diyor adama uyarlandığında insana uyarlandığında biz bunu kalkıp ırkla ölçemeyiz parayla değiştiremeyiz yakışıklılık veya ihtiyarlık ya da gençlik ya da kadınlık erkeklikle tartamayız. Şeriatımızın Allah'ın koyduğu standartın dışına çıkmış oluruz. Bu çok önemli. Aksi takdirde e, biz Allah'ın dediğinin dışında bir şey demiş oluruz. İmanımız sıkıntıya girer. Tekrar ediyorum beşinci meselemiz insanlara getireceğimiz puanlamayı takva üzerinden yapacağız. Eşimizi de Çocuğumuzu da ne kadar takva... Takva ne demek? Yani haramlardan ne kadar kaçınıyor demek. Altıncı meselemiz, sevmek ve buğz etmek. Buğz nedir? Sevginin ters tarafı. Nefret etmek. İkisi de imanımızdan kaynaklanacak. Birini seviyorum. Neden? Neden? Allah'ın izniyle güzel bir mümin o, ondan. Filancayı sevmiyorum, neden? E, faize helal dedi, ondan. Çok güzel, iyi yoldasın. Gerçekse bu tabii. Gerçekse. Sevgimiz veya düşmanlığımız, nefretimiz, düşmanlık şart değil ama nefretimiz şart, imanımızdan kaynaklanıyorsa, gözümüzün görmesini, kulağımızın duymasını, dilimizin konuşmasını sağlayan, kalp dünyamızda iman var demektir. Bakarken imana göre bakıyorum demektir. Burada, altını çiziyorum, kenarına işaret koyuyorum, üstüne bir işaret daha koyuyorum, iyi anlaşılsın diye. İmana göre dedim, tarikatıma, vakfıma göre demedim. İnsanlar, imana göre sevilir veya sevilmezler vakfa göre tarikata göre yöreye göre olursa ona cahiliye denir yedinci bu dönemde fitne döneminde iyi bir müslüman olarak huzurlu ahenkli bir iman hayatı yaşamamız için fitnelere karşı korunmamız için yedinci insani ilişki prensibimiz kesinlikle her duyduğuna inanan sokak insanı olamayız Dedikoduların ümmeti Muhammed'in kulağında yeri olmaması lazım. Çünkü biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde, onun ailesinde, Ayşe'sinde en ağır iftiralardan birinin kaça mal olduğunu görmüş ümmetiz. Bunu Kur'an'dan okuyoruz. İnsanların aileleriyle ilgili, iffetleriyle ilgili, ahlaklarıyla ilgili, mal varlıklarıyla ilgili dedikoduların bizim için geçerli olmaması gerekiyor. Dedikoduya sansürlü olmayan kulak sorunlu kulaktır. Dedikodu tweet'i atan Müslüman sorunlu Müslümandır. Bu sorunun çözümü de ateştedir. Evet, sekizinci olarak da bilgileri kesinlikle tartmadan kabul edemeyiz biz. Hangi bilgileri kastediyoruz? Yani haber bilgisini. Çünkü dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri yalan hep güçlüdür. Gerçekler hep zayıftır. İnsanlarsa güçlüğü sahiplenmek isterler. Bunun için bu iyi bir mümindir sözünü bin defa söylesen yüzde seksen ancak inandırıyorsun. Bu hırsızdır dedin mi? İki dakika içinde iki söylemle adam hırsız kalıyor bir daha da düzelmiyor. Dedikoduya önem vermiyoruz. İlk olayını unutmamak için. Kur'an bunu bize ders olarak anlatıyor. Ve sekizinci prensip olarak araştırır bir adamız. Ben araştırmaya vaktim yok. Senin haberine de inanmaya gerek yok o zaman yani madem araştırmaya vaktin yok her haberi bilmek zorunda mısın filanca filancayı şöyle zemmetti etmeseydi ben inceleyemedim incelemiyorsan sil listeden ilgi alanının dışına çıkar bunu ve dokuzuncu prensibimiz ne prensibi akşam ezanına 10 dakika var karanlık olacak her yer küçük bir mum yakıyorum veya bir ampül yakabildim, hafif aydınlatıyorum, güneşin yokluğunda helak olmamak için, tedbir alıyorum, aldığım tedbirde, insani ilişkilerimi hangi noktaya getireceğimi konuşuyorum, on madde sayacağız dedik, dokuzuncu madde, gıybet haramdır, gıybet haramdır, haramdır, öyle bir haram ki, bir Müslüman ölüyor, mezarından çıkarıyorsun, kolunu kesiyorsun, derisini soyup yiyorsun. Böyle tarif etmiyor mu allah Teala? Böyle bir çirkin haram. Belki alkolden de daha kötü haram. Eğer insanlığın ilk gününden beri insanlık gıybet yapmasaydı, bugün insanlığın pek çok sorunu olmayacaktı dünyada. İnsanlığın kalite düşüklüğüyle yaşama nedenlerinden biri gıybettir. Alkol gibi. Hırsızlık gibi. Hırsızlık insanların paralarını ve maddi değerlerini, arabalarını çalıyor. Gıybet insanın onurunu çalıyor ve bir daha geri gelmiyor. Araba geri geliyor, polis bulunca araba senin oluyor gene. Dolayısıyla fitne zamanında gıybete kilitlenmiş kulaklarımız olmalı. Gıybete kilitlenmiş çenelerimiz olması lazım. Aynı şekilde tabi, nemime nemime nedir? dedikodu ve onuncu prensibimiz ümmeti Muhammed'in uleması hakkında ileri geri konuşma hakkımızın olmadığını bileceğiz eski ulemanın ifadesiyle alemin eti zehirlidir onu yedi an ölürsün diye bileceğiz eğer ümmeti Muhammed'in ulemasının eti alim olmayanların, cahillerin sofrasında yeniyor olursa, bunlar aslında dinlerini yiyorlar. Çünkü alimin gittiği yerden din gidecek. Dinini bile bile yiyosundan başka bir şey değil bu. Diye düşünüyoruz, düşünmemiz gerekiyor ümmeti Muhammed kalitesinde bir hayat yaşayabilmek için bu 10 prensip elbette fitneleri önlemeyecek asla önlemeyecek hepimiz yapsak bile bunları becersek fitneleri önlenmeyecek ama küçük bir mum yakıp karanlıkta kalmaktan kurtulacağız Rabbimizin rızasını inşallah yakalamış olacağız Buna kıyamete bir adım kala, kıyamete beş dakika kala bile elindeki fidanı dikmek diyoruz. Ve ben eşim, çocuklarım, beni, beni seven beş altı mümin kardeşim, elhamdülillah kurtulduk. Kıyamet günü bu kadar becerebildik sözü söylenebilir bir sözdür. Hayır bunlarla meşgul olmayım. Bunun kaosun reklamıyla, kaosun edebiyatıyla ve boş gürültüsüyle meşgul olursak bizden öncekilerin yaptığı gibi biz de yuvarlanıp gitmiş oluruz. maazallah Vesallallahu sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil